ezi uz billahi minash shaytanir recim bismillahir rahmanir rahim innemel mu'minuna ikhraju innemel mu'minuna ikhrajak fas'tal bayna hayakum detakulal yerin göğün sahibi ve evrenin alemlerin Maniki olan bu Allah ahkamı eskiyecek olan daima genç ve dinç ve husunu teberiyan kitab-ı keriminde bütün müminler, yani la ilahe illallah diyecek, Allah'a tevhid eden ve kalplerine hakkın varlığını ve bilginini tasdik eden, cümle peygamberlere iman edip Allah'ın habibi olan Muhammed aleyhisselatu vesselam'a iman edip ve Suresi'ni her şeyinden ziyade severek imanını kemale giden müminler, Allah müreau kitabı keriminde bütün Müslümanlar kardeşler diyor. Bütün müminler kardeşler. Renk, ölk, lisan, sıhhat, zenirlik, fakirlik meczubasıydır. Bütün müminler birbirinin kardeşidir. Yine aynı surenin ki, sure-i aynı surenin diğer bir ayetinde Esraizu billah yâ eyvahennâşu inna khalaknâkum men zekre ve unsâ ve cealnâkum şugûben ve kabâil ettââkû innâk ekremekû min dallâhâ Ey insanlar! Sizi bir, bir kadınla bir erkeğin ictimağından halk eledik. Sizi kabile kabile, şube şube ayırdık. Tanrınız bille siziz diye. Ama hiçbir kabilenin diğer kabileye, bir milletin diğer millete bir kimsenin diğer kimseye hiçbir üstünlüğü yoktur. Ancak takvadır. Allah korkusudur. Allah korkusuyla. İnne ekeremekum indallah taqa. Allah'ın indinde en kereminiz Allah'na korkulan. Allah subhane ve teala hazretleri bu ayet-i böyle izaleti gibi Resul-i Ekrem bunu tendi fiiliyle göstermiştir. Bundan 1400 sene evvel Medine'ye bir siyahi olan Bilal-i vali tayin etmiştir. Yine sahabeden birisi sormuş Resul-i Ekrem'e. Ya Resul Bilal ne kadar silah demiş. Bunun sırrı hikmeti nedir buyurmuşlar. Resul-i Ekrem sahabeyi, o sahabeyi ki Allah ondan razı olsun şöyle cevaplamış. Bilal'in siyah olmasının sebep ve illeti yarın cemaat-ı ahliyatta huri kızlarının yanına ben olacaktır demiş onu siyahla ödülmüş. <gülüyor> hacer Resul Resmen karataş siyah değil mi? Ne kadar kutsi mukaddes. Deme Müslümanların kıblesi olan kâbe i Allah siyah örtülmüyor mu? Deme Resul-i Ekrem ki o Resullerin Resulü olan Resul-i başına siyah sarık sarmadı mı? Öyleyse düşünelim böyle. Demek ki Allah'ın dinleyen kelimimiz Allah'tan korkan ve Allah'ı sevendir. Ve ona itaat edendir. Allah'ın emirlerine boyun koyandır. Allah'ın emirlerini Allah'ı severek icra edendir. Allah aşkıyla gözyaşı dökendir. Çünkü o gözyaşları, aşkıları bilen gözyaşları... Cehennem'in ateşini, denizin suları, nehrin suları söndürmez. Allah aşkıyla bir gün söndürür. Ne de buyurmuş Sultan-ı Enbiya. enbiya Sultan'ı buyurmuş. Yerin göğün sahibinin sevgilisi. Sebebi hikati alem olan Muhammed Mustafa buyurmuş. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ya birbirini sevmedikçe, sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden ziyade evladınızdan, ananızdan, babanızdan, makamınızdan, her şeyinizden her şeyinizden ziyade sevmekle imanınız kemale'yi ver. Beni sevmekle kamil, mükemmel bir insan olursunuz. Meclislerinizi, meclislerinizi ve mescitlerinizi bana salatü felam ile ediniz. Meclislerinizi, mescitlerinizi bana selahat vermekle süsleyiniz. Diyorsunuz ki mescitler beytullah Allah'ın <gülüyor> evidir. Beytullah da iki kısımdır. Birisi mecazi beyt, birisi beyti hakiki. Birisi insanların eliyle yaptığı tuğlayla, kiremitle, çamurla, şimantayla yaptığı mescittir. Ki bunu insan yaptı. Mescid. Mescittir ve beytullah'tır. Ya şükürler şuna. Ama bu mescit izafî mescid, mesciddir. Mescidi hakiki yani Beytullah, mescit Beytullah'tır, izafidir. Allah her yere hazırlığına hazırdır. Her şey muhittir. Mekânların mekânı Allah'tır. Nereye gidersen git, nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. İster camide, ister kilisede, ister cinegonda, ister Kudüs'te, ister Kâbetullah'ta, Allah sana, ben ahme akrabi ileyhi min hamil veli. İzafidir. Ama bir de mescidi hakiki var, bir beytullah da hakiki var ki, insanın kalbidir. İşte bu beytullahı da, bana salatu selam vermekle, bana muhabbet etmekle, evlatlarıma, ehli beytime, esbabıma, ensarıma, velilerime, muhabbet etmekle süreyi tezil ediniz. Evet, size yakın olan, tecelligah ilahi bulunan kalbi beytullahi hakiki'yi tezgin edin bana salat vermekten Salatın manası Resul-i eklan Muhabbet Meveddet, Bağlılık Huk, Hukul Şerid Üç kimse benim kıyamet gününde ne bu alemde ne kıyamet gününde cemalini göremez bunlar da şunlardır akıl Valideyni yani anayi babaya asi olan, ak olan, asi olanlar, onların haklarını yerine getirmeyenler, hatta insanın babası kafir olsa onu putaneye götürmez ama putaneden sırtını alarak evine getirecektir. Hak da huzur. Annesi fahişe olursa bu mahaneye götürmez ama ondan çıktığı vakitte sütünü alarak evine getirecektir. Annem hayatta ise ayağının üstünü değil, çünkü resul Ekrem buyurdu ki, cennet annelerin ayağı altındadır. Akül değil, yani anaya vayağı asıyorlar, ananın babanın hakkını yerine getirmeyenler, onlara ikram etmeyenler, onlara ihsan etmeyenler, onlara güler göstermeyenler, onlar benim de cemalimi görmezler. İkinci sınıf, benim sünnetimi terk eden, benim İslami terbi sünnetlerimi terk eden kişilerdir. Onlar da benim cemalimi görmezler. Uzun bir mütalaa lazım burada. Fakat bakın dar olduğundan bunu yaşıyoruz böyle kısa edeceğim. Çünkü Resul-i Ekrem mal, mülk bırakmadı. Kitabı Allah'ı bıraktı ve sünneti ve itatini bıraktı. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kanat. Sünnet-i Resul bir kanattır. Kim tekerse uçar, yükselir, yücelir. Allah'a, Allah'a yücelir, yükselir. Kitabı Allah'a bırakan ve sünnet Resulü ve i̇tet Muhammedi'yi terk edenler halâka mahkumdurlar. Kim olursa olsun. Mala güvenle elinden hemen çıkar gider. Güzelliğine dayanma yüzünde bir çıman çıkar sabaha kadar güzelliğin mahkum olur. Ufak bir ateş her şeyi yakabilir. İşte kitap ve sünneti kim tutunduysa onlar selametle, saadetle Allah'a varırlar ki Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı olur. Ve Cemal'i Muhammed Mustafa'yı görürler. Ve şefaatinden ayrı olurlar. Üçüncü sınıf, Resul-i Ekrem'in cemalini görmeyecek olanlar, Resul-i Ekrem'in ismini şiddetliği vakitte, Resul-i Ekrem'e selavacık olmalıdır. Yani evet. Resulullah'a sevmezler yani. Sevceler sıradır olmaları lazım. Sevgilisin ismi zikrediliyor. O, onu hiç aldığını yoktur. Öyleyse onun muhabbeti yalancı zaten başka bir şey İnsan, bir insana aşk mecaziyle, biyotorik aşk aşık oluyor. aşk mecaziyle sevdiği kimsenin ismini anıldığı vakitte vücutları titreyen, külleri tüken, tüken olan kişi, ki olması lazım. resul e seven Hz. Muhammed'in ismini işidir de vücut tüken, tüken olmazsa onun ismine hiç kıymet vermezse bu azip mıdır? Peygamberi seviyor mu kimse? Elbette ki cemal Muhammed Mustafa'dan diyordur. Göremez Peygamber Cemal'i. Yakın bir zamanda semalar yarılır. Yıldızlar dökülür, güneş yürürür. Sen büyük kıyameti gözleme. Senin güneşin yürürlecek. Senin gözün tapanacaktır. Senin kıyametin koptu demektir. Onun sırasında bahsediyordun. O korkulu günden mesut olmak istiyorsan Resulü'l-i Kürbis'e onun ismini şerifi işittiğinin vakıfında salatu selam oku. Sünnetine rağetkar ol. İki cihanda aziz ol. Cemal-i Muhammed ile müşerref ol. Yahu göğünümüzden muhabbetini al. Gönlümüzü ve kalbimizi aşkınla, aşk habibinle ve Resul-i Ekrem'in muhabbetiyle tezyin et ya Rabbi. Mane aleminde cemal Muhammed de bizleri müşerref kıl. Böyle olduğu gibi vidar de Muhammed Mustafa ile bizi buluştu. Ve kıyamet gününde onun sancağı, rivay-ı altında, sancağı altında bizleri cemek. Amin, amin, amin bir hürmete Seyyid'in müşteri, bir, bir hürmete Demir Hüseyin. O mahri bilâdar-ı selam mehdi meni şâir